Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin tabiat parkı dışındaki bölgelerde, yani piknik yapılması yasak olan bölgelerden de çöp topladığını belirtti. Yeşil, Belgrad Ormanı, muhafaza ormanı karakterinde 5300 hektar büyüklüğünde bir orman. Tarihi bir orman alanı burası. 8 tabiat parkı var. Bu tabiat parklarının dışındaki alanlarda piknik yapılmasına izin verilmiyor. Ancak ormana gelen vatandaşlar tabiat parkı alanı dışındaki yerlerde de piknik yapıyorlar. Atlı birliklerimiz ve muhafaza memurlarımız orman derinliklerinde piknik yapılmasına, etrafa çöp atılmasına engel olmak için koruma, kontrol görevlerini yapıyorlar dedi. Yeşil buna rağmen atılan çöplerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. İstanbul. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle de hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar. Bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Çok yoğun ziyaretçi girişinin olduğu günlerde ortalama 8-9 ton çöp topluyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıklarıyla karşılaşıyoruz. Saha çok büyük bu yüzden insanların bilinçli ve duyarlı olması çok önemli diye konuştu. E piknikçiler duyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundan elektrik piyasa kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması dair kanun teklifine tepkiler sürüyor. Araba lastiklerinin yanı sıra plastik çöplerle orman atıklarının yakılarak enerjiye dönüştürülmesine de yenilenebilir enerji denmesi tepki çekti. Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi bu konuda bir açıklama yaptı. Kürekçi... Bu durumun yasallaşması sadece Kocaeli, Düzce ve Erzincan'daki ömrünü tamamlamış lastikleri yakıt olarak kullanan tesislere yenilerinin eklenmesiyle kalmayacak ülke bütünü için tam bir ekolojik yıkıma neden olacak dedi. Kürekçe sözlerine şöyle sürdürdü. İhtiyaç olan gerçek anlamda bir atık yönetimiyle yine ömrünü tamamlamış lastik ve orman atıklarını da içeren kapsamlı bir geri kazanım mevzuatının hazırlanması. Amaç atıkları ekosistemlere dönüştürmek Ve geri kazandırmak olmalı diye konuştu. Ayrıca 350.org Ankara grubu da Kulu Park'ta bir araya gelerek teklifin geri çekilmesi için çağrı yaptı. Göller yöresinin en önemli göllerinden Burdur gölünün hızla su kaybetmesiyle birlikte dünyada sadece bu gölde yaşayan tek balık türü olan Burdur yosun balığının nesli de tehlike altında. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı, emekli akademisyen Doktor Erol Kesici. Burdur Gölü ve balığının geleceğinin büyük tehlike altında olduğuna dikkat çekti. Kesici, akvaryumlarda süs balığı olarak da bilinen bu tür bir zamanlar akvaryumcular tarafından yoğun bir şekilde toplanıp üretimi yapılmak istenmişse de Burdur Gölü gibi çok özel ortam ve çevre koşullarına hassas olduğu için akvaryum ortamlarında bırakınız çoğaltılmasını yaşama süreleri bile çok kısa dedi. Independent Türkçeden bir haberle devam edelim. Londra'da bir lisansüstü öğrencisi Kevin Kiam ayakkabıya da takılarak kullanılabilen giyilebilir bir hava temizleyicisi tasarladı. Britanya'nın başkenti Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde tasarım öğrencisi Kevin Kiam Air Tomo isimli bu cihazıyla 23 mm suyla yerden yükselen bir yetişkinin 20 dakikada su 167 litrelik havayı temizleyebiliyor. Kevin Kiam Londra'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerin metro olduğunu tespit ettikten sonra bu soruna doğal bir çözüm bulmak istemiş. Doğanın havayı temizlemek için yağmuru kullandığını fark etti. Bu kadar basit diyen yani Kiam tasarladığı cihazın havadaki mikro partiküllere yapışan mikro damlacıklar kullandığını, su buharlaşsa da partiküllerin yere yakın kaldığını ve böylece cihazı kullananların daha temiz bir hava soluduğunu anlattı. Ve gelelim son haberimize Cumhuriyet'ten Hazal Ocağ'ın haberine göre çevreciler ve bölge sakinleri Türkiye'nin doğa harikası Kaz Dağları'nda büyük tahribata neden olan şirket yetkilileri hakkında savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve saldırı suçları gibi suçlara bakan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulundu. Şirketin madencilik faaliyetiyle kasten iklim krizine neden olduğu belirtilen dilekçede Şirketin madencilik faaliyetlerinin koronavirüs salgınları neden olan ekosistem değişikliğine ve kirliliğine yol açtığı anlatıldığı dilekçede kasten iklim değişikliğine yol açarak gezegende yaşayan 7 milyar insanın toplu yok olmasına neden olacak sürece katkı koyan failler aleyhinde insanlığa karşı suç işlemleri nedeniyle soruşturma ve dava açılmasına, neticeden cezalandırılmalarına karar verilmesine talep ederiz dendi. Şirket yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine değer verilen dilekçe de yerel ekosistemleri bozdukları gibi büyük ekosistem olan gezegenin ekolojik dengesini bozucu faaliyetleriyle insanlık tarihinin karşılaştığı en bulaşıcı ve tehlikeli salgın hastalık olan COVID-19 salgınının oluşmasına ve salgınının artmasına katkıda bulunarak insanlığa karşı suç işlemişlerdir denildi. Iklim krizini aştığımız ve doğayla uyumlu yaşadığımız bir gelecek hayaliyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Uygar Özeğü. Sadece bugünkü değil.